Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Assalatu vesselamu ala eşrefil halgı seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve ashabihi ecmain Çok kıymetli arkadaşlarım Emanet ve ihanet Başlığı Sevgili Abdülbaki Hocamıza ait Bu başlık sipariş edildi. <gülüyor> ne talep ediliyor bilmiyorum. Ee, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Herkesin baktığı bir penceresi vardır. <gülüyor> Kavramlar son derece önemlidir. Dünya görüşümüzün inancımızın, hayat felsefemizin temel dinamikleridir. Kavramlarla hem onları kullanmak suretiyle konuşur, hem de onlarla anlaşma sağlarız, anlatım ifade ederiz. Bir şeyin, bir terimin kavram haline gelmesi, bir anda olmaz. Bir süreçtir. Önce bir terim kelimedir. Emanet bir kelime. Emanet Türkçe olarak yazarsak, Arapça olarak yazdığımızda aynı şeyler. Emanet. Ancak <gülüyor> bunun sözlük anlamının ötesinde Süreç içerisinde içi doldurularak, takviye edilerek, farklı unsurlar onun içerisine yerleştirerek kavrama dönüşür. Sözün başlangıç noktasında <gülüyor> sözlük anlamıyla emanet der bir şey anlarız. Fakat kavrama dönüştükten sonra, emanet denildiği zaman o sözlük anlamını da ihmal etmeden o da onun içerisinde saklı kalmak kaydıyla ama onu çok ama çok aşan bir anlam dünyasını kast ederiz. Şimdi ben bunu kullandığım zaman o anlam dünyasını kast ettiğimde benim kastımı eğer muhatabım, o kavramı konuştuğum kişi anlamıyorsa, yani onda bir kastettiğim şekilde bir yankısı yoksa, bütün sözlerim boşa gidecektir, hiçbir karşılığı yoktur. Belki kelimenin sözlük anlamını biliyor ama ben onu kastetmiyorum, ben başka şeylerden bahsediyorum. Fakat o başka şeyler sadece benim zihnimde ve muhatabımın zihninde yok.